قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أعنتم حريص عليكم المؤمنين رعوه الرحيم صدق الله العظيم İki cihan fahri sebebi hilkat-i alem, sebebi hikmet-i âlem olan fahri saletten bir miktar bir nebzecik Bundan evvelki hutbelerimizde bahsetmiştik. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir miktar bahsedeceğiz. Sevgili Peygamberimizin ve Allah'ın sevgilisinin ismi nerede anılırsa, orada bir saadet, orada bir tela, orada bir necat hasıl olur. Müminlerin de her zamandan ziyade felaha, necata ihtiyaçları bulunduğundan, Resul-i Ekrem'in şefaatiyle ve onun esmasının zikriyle cümlemiş sefaya yireceğiz inşallah. Biliyorsunuz ki bir hadis-i şeriflerinde ben hemen hemen her hutbede söylerim ve diğer hatip kardeşlerimize biz bunu tavsiye ederiz. resul ekran Ekrem buyurur ki, kerim olan Resul yani Allah'ın sevgilisi, nur hak, mirat hak mutlak olan Muhammed Mustafa buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Zira bütün müminler yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek lisanlarıyla bu kelimeyi tayyiveyi münciyeyi ikrar edip kalpleriyle bu kelimeyi tasdik edenler cümlesi kardeştir. Buna da dileğimiz ahkam eskimeyecek olan elimizde bulunduğu mektubu Rabhani Kitabullah'ta, Sule-i Hücrat'ta Allah ilan etmiştir. Bütün müminler Allah ve Resulüne inananlar kardeştirler. Öyleyse birbirimizi sevmedikçe, birbirinizi hak ve hukuna dair etmedikçe, birbirinizi saymadıkça iman etmiş olmazsınız. Beni de her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız temale girmez. İmanın temali Mükemmelliyeti, Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini her şeyinden ziyade sevmekledir. Burada bir sual var edilir. Sevmek veya sevmemek insanların iradesinde değildir. Allah sevdirirse bir insan bir kimseyi sevebilir. Peki nasıl e, Resul-i Ekrem'in sünnetlerine, akrabasına, ehli beytine, eshabına, ensarına, velilerine, gazilerine, şehitlerine, ulemasına hırbet etmekle bu sevgi tohumunu kalbimize atmış oluruz. Ve Resulün gittiği gibi, yaşadığı gibi, onun yaşayışına, yaşayışımızı uydurarak bu muhabbet tohumunu kalbimize, mana tarlasına atmış oluruz. Bu yakın bir zamanda meyvasına verecektir. Bir adam Allah'a sevemez. Allah o kulu sever, Sonra okul Allah'ı sever. resul Ekrem de böyledir, aynen. Resul-i Ekrem'in sana teveccühü olmayınca sen Resul-i Ekrem'i Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için evvela sünnetleriyle Resul-i Ekrem nasıl yapmış? Ahlak-ı Muhammed'i nedir? Bunları öğreneceğiz, tetkik edeceğiz. Ve bunları nefsimizde tetkik edeceğiz. O vakit o boydan boyadın mı Sıbkatullah ile Resul ile Muhakkak surette o muhabbet gelecek. Muhabbet geldi mi senin de kalbi o tarafa dönecektir. Resulü nasıl sevmeyelim ki? Bir iki sır. Binlerce var. Hiçbir peygamberin Allah hayatına kasem etmez. Musa Kelim gibi, Davut Halife gibi, Nuh Neci gibi, Adem Safi gibi, İbrahim Halil gibi olan peygamberler ki lazım peygamberlerdir. Cenab-ı Hakk'ı bunların hayatına kasem etmemiştir. Fakat Cenab-ı Peygamber'in Allah hayatına kasem etmiştir. Hayatın hakkı için ya Muhammed bu böyledir demiştir. Allah inline pek büyük bir derecata malidir Peygamberimiz. Ümmeti Muhammed'in cillete düşmesi Resul-i Ekrem'den ayrılması gerekir. Çünkü biz birçok şeyleri görenek olarak yaparız. Halbuki işin başı muhabbetledir. Bu kainatın başı, iş ilk başı muhabbetle başlamış, muhabbetle bu iş devam etmiştir. nebi Ekrem'i ahlakından bir bir mümin alsa, o kimsenin ehvali derhal değişir halk içerisinde. Biz sünnetleri, ferdi olan sünnetlere hürmetimiz pek fazladır, bunu ebeve söylemiştim. Eksterimiz hepsi mukaddestir. Resul-i Ekrem'in ferdi sünnetleri olsun, içtimai sünnetleri olsun... Hepsi mukaddesin, kutsidir. Bir zerre dahi peygamberin yaptığı kusmu mukaddesdir o. Ama ümmetin felah ve saadeti bütün sünnetlerin tamamını almakla menzile maksula girişilir. İlaçlar da böyledir değil mi? Doktorun verdiği bir kısmını al, bir kısmını alma o peri tutma ilaç tut, olmaz. Evvela peris tutacaksın, sonra ilaç tutacaksın, ki şifaya boğulasın. Ettaibunel <gülüyor> abidun, evvela tövbe, sonra ibadet. Resul-i Ekrem böyle. Sünnetleri tüm olarak alacağız. Biz İslam'ı taksim etmişiz. Konya'ya namaz düşmüş. Paraza. İstanbul'a zekat düşmüş. Kayseri'ye hac düşmüş. Böyle Her ferde İstanbul'a dağıtmışız. Tüm olarak alınacak İslam. O vakit mükemmel olmuş. İşinin gidiyorsa. Biliyorsunuz ki Arap kavmi Resul-i Ekrem gelmeden evvel bir faciaydı yani. Kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. da çocuklarını, kız çocuklarını. Musafiri geldi mi kalkar devenin bu tarafından hayvanı kesmeden diri diri etinden koparır, keser böyle pişirir, musafire ikram ederdi böyle bu haldeydi. Kadınların evveli harekatı erkeklerinki öyle zulüm almış yürümüştü. resul Ekrem geldi. 23 sene nübüvveti ki 10 senesi müthiş mücadele geçmiş. Onun için işte böyle olmuş ama bidayeti çok mücadele geçmiş. İslamlar büyük eziyet ve cefa görmüşler. Sen İslam'ı bedava buldun. Miras, miras olarak aldın babandan. Biz öyle bulduk. Pek kolay olmadı İslam'ın yerleşmesi. İslam'ın kabulü pek kolay olmadı. Allah diyenlerin Allah diyenlerin çene kemikleri kırdılar taşla. Hatta Resulü <gülüyor> Efendimiz bile mübarek dişlerini kırmışlardı Uğud uh, Peygamberimizin. Allah'ın Resulü'nün mübarek yüzünü taş vurmuşlar. Mübarek dişi kırılmış ve zırhılara batmıştır yüzüne. Bir katıra karı yere düşmemiştir. Eğer düşseydi Cenab-ı Hak bir katıra yağmur bile yağdırmazdı. Körü Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Cenab-ı Hakk'a düva buyurmuşlar. Ya Rabbi kavme hidayet et. Onlar beni bilmiyorlar. Onlara azap indirme demiştir. Ve hidayetlerini istemiştir. Ne anlıyorsun bundan? Bir kimseden bir zahmet görürsen ona du'a etme. Ona dua et onun islahı için. Hemen teveran etme. Ve yanaşma hemen. İslahına git, imhasına gitme. İhya et, dirilt, öldürme. Yaşat. 23 sene zarfındaydı. işte 13 sene sonra, hicretten sonra efendim, parklar kazanıldı. Büyük dersler de gördük. Resul'e uymamanın cezalarını da gördük. Uhud muharebesinde falan. Sonra, o işte 23 sene sonra bakıyorsun ki o vahşi yaşayan insanlar ve çocuklarını gömenler toprağa, toprağa tosuzlarını boğanlar o, devri, o devrin Amerika'sı olan İsrail'i, o devrin Rusya'sı olan hemen hemen söyleyeyim Roma İmparatorluğu zulmüne getiriyorlar 23 sene zarfında. Olur. Allah diyor ki Kur'an'da "Ve entümül âlev ve in müminin, Eğer hakkıyla iman ederseniz size ala kalınıyor Hazreti Allah. Zilletimiz imanımızın nurunun kıtlığında. Müslümanların zilleti düşmesi çünkü Allah Müslümanları kafir yumru altına vermiştir. esarete vermiştir. Şöyle bakarsanız bütün dünya devletlerine Allah bizim kavmimizi aziz kılmıştır ki cetlerimiz bu din Ahmet Oran'a öyle kan vermişler ki eğer şühedanın her birine bir taş dikilseydi dünyanın şarkından garibine kadar taşla dolardı mezar taşıyla dolardı dünya. Türk şühedasının ne diyeceğim yani şu balkanlarda elini böyle karın altına sok tuttuğun ot dedenin sakalıdır yaminin saçıdır yani Ondan başka görüyoruz ki henüz yeni yeni uyanmaya başladılar. İslam milletleri. Neden? Hep düşmanın çıkan, halbuki senin elinde Kur'an var. Bir elinde Kur'an var. O öyle bir kitap ki, nur, Allah kelamı, hiç ona tabi olan zelil olur mu? Ezilir mi? İmkansız mı? İşte ne kimde işte son muharebede, İsklen muharebesinde, hiçbir şeyimiz yoktu ama imanımız vardı. Silahı yoktu, Şilahı var bunu Hepimiz biliyoruz babalarımız, ona iştirak ettiler. Biz küçüktük. Ve düşmanı tathir etti Allahü Subhane ve Teala Hazretleri. Büyüklerimizin gayretleri, babayi eczadımızın, şühedanın ervahı, ruh haliyetinin düşman defoldu gitti. Fakat birliği bozulursak, birlik bozulursa, birbirimizi sevmezsek, gene aynı zillete düşer olabiliriz. Müslümanların parçalanması, işte Kur'an'a tabi olmalarıdır. Çünkü Allah Kur'an'da der ki, وَاَتَسِمُوا بِحَبِ اللّٰهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا <Gülüyor> Kur'an bir ip, öyle farz ediyor, bir misal veriyor Allah. Bir ucu Allah'ın yedi kudretinde, bir ucunu bize uzatmış. Kim o ipi tutunursa, cemiyen tutunum diyor o ipe. Sarılın o Kur'an'a. Kim tutarsa, kuyuya düşen adam, ipe tutulduğu gibi kurtulabilir. Ama bırakan mutlaka halaktadır. 23 sene zarfında, Koska, Kisra'yı ve Roman Palatorlu'nu yere serdiler. Sonra şimali atakafet olundu. O giden kahraman kumandan Atlas Denizi'ne dönüyor diyor ki Ya Rabbi önüme denizleri çıkar mısaydın senin İsmail isma şerifini dünyanın üst tarafına götürecektim diyor. Ne yapayım ki önüme denizler çıktı artık gidemiyorum diyor. Atılır denize kat sürmüş. Cetin de öyle. Sonradan her şeyi bozmuşsun. Gidişini bozmuşsun. Özünü bozmuşsun. Sözünü bozmuşsun. Yediğine bakmamışsın. Dediğine de bakmamışsın. Ağzından önce çıkıyordu gayet olmuşsun. Yedi yedi ne olmuşsun. Yani yedi din farkında değilsin. Gene cettinin ve demarındaki bulunan İslam kanı ve İslam nuru seni mutlaka diriltacaktır. tutacaktır. E, muhakkak surete, hakka itimad et, ile Allah, Allah ve Resulüne sarıl. Bu ihya, ümmeti Muhammed'in ihyası ayıdır bu. ümmeti Muhammed'in dirilme ayıdır. Rabi'yle evvel Peygamberimizin tülüğü, sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'e bile Hatta diyor ki Ömer ki bugün hani bundan bir mütelevel artık büyüklerimizi garplılar medet ederse ordan alıyoruz ya onun için bunu söyleyeceğim. Halbuki bizim büyüklerimizi Allah medet etmiştir. Ama biz Allah'a medet ettiğine kulak vermeyiz de garplılığın medet ettiğine kulak veririz. Neyse öyle olsun. O da bir takdirdir. Büyük bir cumhur öyle söyledi. Burası dedi Beyaz Saray değil dedi Ömer'in kulübesi dedi. Bu Ömer vaktiyle İslamdan Ömer ki halini görsem bunun kaç tane çocuğumu diyor? kendi elimle diyor. Toprağa soktum ve boğdum. O küçücük elleriyle baba diyerek benim sakallarıma düşen toprağı temizliyordu. Ben onu koca ellerimle boğuyordum diyor. İki şey hatırıma geldiği vakitte birine ağlarım, birine gülerim diyor. Vakti cahiliyette yani İslamdan evvel. İslam muhasebeyi temizler. Tövbe de muhasebeyi temizler adam mümin asi olmuş, sonra Allah'a başına gelmiş Allah'a tövbe etti. Tövbe etti mi? Tövbem belki günahları temizler. Şöyle sure-i ekrem buyurmuş ki vekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lazım böyle. Tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Velecik kul hakkı ola. Onu vereceksin. Kafir hakkı, hayvan hakkı, kul hakkını paçayı. Verilecek o. İslamla beraber yapılan şeylerde İslamla beraber. Yani La ilahe illallah denildi mi? İlk La ilahe illallah masabak temizlenir. Tövbe de böyledir. Ne kadar suç işlersen işlemiş ol. Denizlerin köpüğü adedi kadar, kumların sayısı kadar olsun. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Yalnız şirke affetmez Allah. Dilediği vakitte her günah affeder. Tövbe ettiğin vakitte ruhu ettin mi o işten gizlirdin mi? Bütün masamak temizler. Hz. Ömer de öyle söylüyor. İki şey aklıma geldi. Bak da birine gülerim, birine ağlarım diyor. Demişler ki, ya, ya emir müminin. Neye gülersin, neye ağlarsın? Diyor ki, İslam'dan evvel biz hamurdan ilah yapardık. Hamurdan ilah yapardık. Ona tapardık. Sonra karnımız acıktı mı, ekmek bulamadık mı, o taptığımız ilahı yerdik diyor. Ona gülerim diyor. İkincisi, Küçük yavrularımızı toprağa gömerdik, ona ağlarım. O küçük elleyle benim sakalımdan toprağı temizlerken ben onu koca ellerimle boğardım." diyor. Sen şimdi çık, çık ediyorsun ama Ömer radıyallahu anh, vakti cahiliyette küfürü zamanında çocuğunu boğmuş, dünyasını halak etmiştir onun, ahiretini kazandırmıştır. Sen evladına din, devlet, millet, insan sevgisi vermedin takdirde hem dünyasını mahvettin hem ahiretini mahvettin. Haberi var mı ondan? Ömer kafiriydi o vakit, İslam'dan evvel. Çocuğunu boğdu. Çocuğun dünyası, dünya hayatını muhabbetti. Ahirette o saadette evladı. Senin çocuğun oldu mümin. Sen çık ediyorsun Ömer şiddin az evvel. Çocuğuna din, devlet, millet, insaniyet nedir, bunların hiçbirini bildirmedin. Hayvanlar, hayvanlar çocuklarına Hayata alıştırıyorlar da öyle bırakıyorlar. Bir kedi bile yavrusuna düşmanla karşı nasıl çarpışacak, avun nasıl tutacak, öğretiyor. Eğer din ilmi hayvanata da farz olsaydı, onlar mutlaka çocuklarına din, din, din ilmini talim ederlerdi. Sen hiç uyuyorsun. Bir gün hiç aklına geldi mi benim çocuğuma ben Kur'an'ı öğreteyim diye, yahut Kur'an'ın manası öğreteyim diye, hiç aklına geldi mi öyle bir şey? Bir genç çocuk vardı benim yanıma gelip geliyordu. Annesi beni çağırttı bir gün. Dedi ki hocam ben de, benim çocuğumu sen götürme yanımda dedi bana. Neden dedim? Yüzüne bir karam olur? Hayır dedi. Sonra kızlar buna varmaz dedi. Dans etmez, dansı öğrenmez, şey bilmez dedi yani. Adamın aşireti. Kız kız kızar varmaz demesin mi bana? Aynen böyle. Şaka değil, latife değil. O çocukcağız belki aranızdadır. O vakit pek gençti. Ben de o vakit pek şeydim, Genççeydim. şeydim yani. Yine bir tanesini gördüm. Son nefesteydi. Emin olun ki hiçbir hilafim yoktu. Bakalım Muhammed'deydi. Ölüm anındaydı annesi. Ben Kur'an okumaya başladım. Ölüyordu ya. Ki öldü. Geldi hoca ben lütfen okuveyim dedi. Bırakın böyle şeyler dedi bana. Ben çıktım dışarıya. Ama acaba çocuğun kabahatı mı? Ananın kabahatı mı? Onu bilmiyorum. Annenin babanın kabahatı mı? Anne baba Allah'a peygamberi sevdirseydi elbette kitabı Allah'a dinleyecekti çocuk. O da ona mukabele etti böyle yani. Adalet yerini buldu. Yaptığım yanına kar kaldım zannetme. Adalet yerini bulur. Kapıyı çalanın kapısını çağırlar. Merhamet edilir, merhamet ederler. Etmeyeni etmezler. Evet hiçbir nebi zişanın Allah hayatını kasem gene Gene bedduha sonrasında oraya gelirdiniz dersimize. dua bedduha sonrasında duhanın manası. Sen tercümelere bakarak şöyle, vereceğim manadan vermeyeceğim sana. Onlar hak o manalar da var onun içerisinde. Ve duha Buhar Şerif Kaslan'ın beyanına göre duha vakti resul Ekrem'in tulu ettiği an, anadan doğduğu vakti Allah yemin ediyor. Kaslani öyle söyladı rivayet edeyim sana şöyle. İkincisi ve duha ve leyl izâ seca duhadan murat Resulullah'ın mübarek cemali secdeden murat saçının siyahlığı Allah peygamberin mübarek cemaline ve sesinin siyahına yemin ediyor. Hiçbir nebi böyle bir yemin yok. Senin peygamberin bu. İşte onun hürmetine oturuyorsun burada. Onun hürmetine kafir bir yudum su buluyor. Onun onun izzetine bir kafir bir lokma ekmek buluyor. Onun hürmetine asiler ekmek bulabiliyorlar. Kim bu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamberimiz. Kim ismini şiddetli salavat vermedi cennetin yolunu unuttu. Cennetin yolunu kaybetti. İsmi şeridine bir salavat verene Allah on salavat verir. Celle Celaluhu Hazretleri. Hadislerle sabittir. Fazla konuşmayalım yeter kâfi bugünlük. Bu ay Resul-i Ekrem'in zuhur aydır. Bu ay yine Resul-i Ekrem'in grubu ayıdır. Bu ayda Cenab-ı Hakk'a rücu etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Rabbi'l-Evvel on ikinci gecesi sabaha karşı duha vakti doğduğu Rabi'l-Evveli'nin 12. günü sabaha karşı öğleye doğru Cenan-ı Peygamber Hakk'a Hakk rücu öyleydi aynı günde. Bu ay aydır. Gafletle bu ayı geçirme. Belki ömrünün son Rabi'l-Evveli bu. Bilmiyoruz. Ben gencim mi? Dayandın duvar yıkılır. Hiç kimseye, hiçbir hakime mahkeme mülk olmadı. Hiçbir hatibe de hudbe mülk olmadı. Senin makamında oturduğun yere nice insanlar gelip geçtiler. Hepsi ecel şarabın içtiler. Bu alemden kimi ağlayarak kimi gülerek göçtüler. Şu cuma namazını ömrümün son cuma asliyakı. Bilmiyoruz çünkü. Eşyanı hazırla. Ne vakit gideceğim malum değil. Gideceksin mutlaka. Eşyanı hazırla topla. Gel diyecekler hemen. Dön bir kere ircihin. Döneceksin. Bak bitti o kadar. Biraz kolay gösterdik ama pek kolay değil. Müminler için pek kolay. Erciye değil mi? Müminler için ölümün acısını duymaz. Çünkü makamı, makamı mevteh vuslat vardır aşıklar için, sadıklar için, salihler için, müminler için. Allah'a ve Resulüne kavuşma vardır, vuslat vardır yani. Acıyı duymaz. Bir de bakar ki cesedini gazel yıkıyor. Kendi görür kendi cesedini bu sana hikaye diye gelmesin yakında bu olacak sen pek ben pek inanamıyoruz bu işe böyle onlara var bize yoksa diyoruz ama mezarlığından geçerken en büyük vaiz kabiristan neler gördü en büyük vaiz toprak bastığın arz ya bir mahvubenin ya bir mahvubundu dudağı ya bir mahvubenin yanağıdır nice padişahlar gelmiş geçmişler hepsi ece şarabı geçmişlerdi onun için daima hazırlıklı ol tövbeni yap bir daha bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim, biraz daha yaşlanayım bakalım Allah affeder filan diye hiç oyalar, saflıklama kendini. Hemen beline ibadet ve taat ve itaat kemerini bağla, Allah'a kul ol ki cehane Sultan vursun. Wallahu yedi ilahi dar selam, mehdinin inşa, ilahi